Tatlı canımı versem karanlık yere girsem tatlı canımı versem karanlık yere girsem münker ne kiri görsem şu halim niçe olur münker ne kiri görsem şu halim niçe olur Gidip kabre koysalar, hemen geri dönseler Gidip kabre koysalar, hemen geri dönseler Çetin sual sorsalar, şu halim nice olur Çetin sual sorsalar, şu halim nice olur Gelse koca bir yıl beni soktu zaman gelse koca bir yıl beni soktu zaman aman allahım aman şu halim nice olur aman allahım aman şu halim nice olur Yarın kıyamet günü, sorguya çekip beni Yarın kıyamet günü, sorguya çekip beni Dense amelin hani, şu halim nice olur Dense amelin hani, şu halim nice olur Gidip kabre koysalar, hemen geri dönseler Çetin sual sorsalar, şu halim nice olur. Çetin sual sorsalar, şu halim nice olur. Münker ne kiri görsem, şu halim nice olur. Münker ne kiri görsem, şu halim nice olur gelse koca bir yılan beni soktu zaman aman allahım aman şu halim olur aman allahım aman şu halim nice olur Dense amelin hani şu halim nice olur Dense amelin hani şu halim nice olur